Allah'ım, senin güzel isimlerini, ulvi sıfatlarını, kitaplarında indirdiğin ve peygamberlerine bildirdiğin kelimelerini, şefaatçi yaparak günahlarımızı bağışlamanı, kalplerimizi tutduru hale getirmeni, nefislerimizi arındırmanı ve bizleri nimetlerinle donattığın nebilerle Sıddıklarla, şehitlerle ve salih kullarınla beraber eylemeni dileniyoruz. Ey Rabbimiz, işte ellerimiz. Sana kalkmış halde, sana tevekkül duygusuyla dop dolu. Boyunlarımız eğik ve kıldan ince. Ve biz huzurunda kemer beste ubudiyet içinde... El pençe divan duruyoruz. Rabbimiz sen cezalandırdığın zaman mutlaka adaletinle muamele edersin. Kaldı ki sen yaptıklarından dolayı muaheze edilemeyen yegane zatsın. Affına gelince o hiç şüphesiz senin fazlı ve keremindendir. Ona karşı hamdü senada da ancak sana edilir. Ey her varlığa lütuf deryasından nimetler yağdıran ve ikramı her ikram sahibinden sonsuz derece üstün olan Ey herkesi ve her şeyi şefkat ve merhametle kuşatan her an bizimle ol. Ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakma. Cömertlik ve merhametinle gönüllerimizi doyur. İkram ve rahmet yağmurlarından bizleri mahrum eyleme. Amin.